Zehirin geleceği. Hazırlayan ve sunanlar Büşra Yar ve Uygar Özesmi. Merhaba. Tarım zehirleri nedeniyle 2022 yılının ilk yarısında Avrupa Birliği'nden Türkiye kaynaklı 259 bildirim yapıldı. gıda güvenliği ve sağlıklı bir gelecek için mücadele eden zehirsiz sofralar platformu. Tarım ve Orman Bakanlığından sorumlu ve önlemini baştan alan bir yaklaşımla yönetim bekliyor. Pestit yani tarım zehri kalıntısı nedeniyle 2021 yılında Avrupa Birliği ülkelerinden yapılan Türkiye kaynaklı 372 bildirimle önceki 3 yılın ortalamasının yaklaşık 3 katına çıkılarak bir rekor kırılmıştı. Tabii bu olumlu bir rekor değil. 2022 yılının henüz ilk yarısındaysa bu bildirimlerin sayısı 259'a ulaştı. Kalıntı bildirimlerindeki artış eğilimi geçen yıl kırılan bu kötü rekorun aşılabileceğini de gösteriyor. Üstelik bildirimlere göre yasaklı madde tespiti ile hala devam ediyor. Bütün bu veriler gerekli önlemlerin alınmadığını, denetimlerin yeterli ve uygun bir şekilde yapılmadığını ortaya koyuyor. Avrupa Birliği gıda ve yemler için hızlı alarm sistemi yani Rapid Alert System for Food and Feed RASF diye geçiyor. Türkiye'den ihraç edilen limon, greyfurt, biber, mandalina, portakal, nar, asma yaprağı, ayva, domates, karpuz, maydanoz, üzüm, armut, kabak, patlıcan, yeşil fasulye ve keçi boynuzu zamkında limit üstü pestisit kalıntısı tespit etti. Zehirsiz sofralar platforma çatısı altında faaliyet gösteren pestisit eylem tüm canlılara zarar veren pestisitlerin yasaklanması için Doğa dostu üreticilerin desteklenmesi için başlattığı zehirsiz kampanya da Change.org taksim zehirsiz sofralar adresinde devam ediyor ve bugüne kadar 170 binin aşkın imza almış durumda. Kampanya sayesinde pesitlerin zararları konusunda kamuoyunda çok ciddi bir farkındalık yaratıldı. Change.org Taksim zehirsiz sofralar adresinde. Tarım ve Orman Bakanlığı Avrupa Birliği geçiş sürecinde 200'ün üzerinde kampanya döneminde ise 27 pestisin aktif kullanımını yasakladı. Ancak kampanya talepleri arasında yer alan ve Dünya Sağlık Örgütü'nün son derece tehlikeli, yüksek seviyede tehlikeli ve muhtemelen kanserojen olarak belirlediği 13 aktif maddeden 9'u hala Türkiye'de yasaklanmadı. Buğday Derneği Gıda Yüksek Mühendisi Merve Atınç, ülkemiz tarımında hala kullanılan bu 9 pestit aktif madde ile birlikte başta bebeklerin ve çocukların hormon sistemine zarar veren, havayı ve suyu kirleten pesisitlerin ivedilikle yasaklanması için tüm vatandaşları gıdasının sorununu alarak bu kampanyaya taksim zehirsiz sofralar adresinde destek olmaya çağırıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan Pest Eylem Ağı tarafından hazırlanan zehirsiz sofralar için yol haritası metnini dikkate almasını talep ettiklerini belirten Atınç. Tarım zehirlerine mahkum değiliz. Dünyada ve Türkiye'de pek çok çiftçi zehirsiz gıda üretiyor. Sağlıklı bir gelecek için daha fazla ekolojik ve ekonomik kayba ve hastalığa neden olmadan bir stratejik eylem planı geliştirmeli, doğru politikalar izlenmeli ve böylece Pestlilere dayanan konvansiyonel tarım sisteminin yani agro- ekolojik, organik ve onarıcı tarıma bırakılması sağlanmalı. Tarım deyince maalesef bu yönde bir gelişme göremiyoruz. Nitekim Tarım ve Orman Bakanı Wait Kirişçi Cumhuriyetin ikinci yüzyılına yönelik hazırlanan yeni tarım ve orman hayvancılık modelini AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'na son toplantısında üyelere anlattı. Sunumda öne çıkan noktalar şöyle. Kent tarımı model oldu. Sunumda yeni destekleme modelinden yapılacak yasal düzenlemelerle arz güvenliğine yönelik planlamalardan dijital tarıma ve yeni projelere kadar detaylar var. Anadolu Ajansı Muhabir'in sunumundan yaptığı derlemeye göre salgın, iklim değişikliği, tarım arazilerinin azalması, göç, politik, jeolojik riskler, gıda milliyetçiliği, tarım ve gıdada tekelleşme, tüketim artışı, artan maliyetler gibi sorunlar yeni normal dönemini başlattı tarım. Ve gıdadan su ve enerjiye kadar alanlarda bu dönemde uygun adımlar atılarak üretim ve arz güvenliğinin sağlanması planlanıyor. Tabii ki bu sadece kent tarımı ve dijital tarımla olacak iş değil. Dünya Doğayı Koruma Birliği'nin yani IUCN'in kırmızı listesinde en tehlike altında yer alan Bozkır kartalının Türkiye'deki yaşam alanlarının korunması için uluslararası bir çalışma başlatıldı. Bozkır Kartalı Kurma Tanıtımı isimli çalışma kapsamında bilim insanları ve doğa film yapımcılarından oluşan yırtıcı kuşların araştırılması ve korunması ismiyle bir ekip oluşturuldu. Bu kapsamda nesli tehlike altındaki türlerle ilgili ilk çalışma Bozkır Kartalı ile gerçekleştirdi. Dehan'ın aktardığına göre küresel ölçekte nesli tehlike altında olan türlerin bilimsel çalışmasının 2022 yılı itibariyle başlatıldığını belirtmiş uzman biyolog Cansu Özcan. Ülkemizde nesli tehlike altında olan türlerden Bozkır, Kartalı için pilot uygulama olarak İç Anadolu bölgesinde çalışmaya başladık. Türü tehdit eden unsurlar üreme başarısı, yayılımı, dağılımı çalışılacak. Bölge halkı ile etkin eğitim çalışması yürütülüyor demiş Cansu. Antalya Manavgat'a bağlı Siden'in sahilindeki bir plajda kareta kareta deniz kaplumbağalarının olduğu yuvanın kürekle açılması nedeniyle onlarca yavru deniz kaplumbağası Hayatını kaybetti. Akdeniz Fokları, Kum Zambakları Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Seher Akyol ise bu alanları kendilerinin denetlemeye çalıştıklarını yetiyor bizlere. İklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Esen kalın.